Sekizinci nota: Ey say ve ameldeki lezzet ve saadeti bilmeyen tembel insan, bil ki Cenab-ı Hak Kemal-i Kereminden hizmetin mükafatını hizmet içinde derc etmiştir. amelin ücretini nefsi amel içinde koymuştur. İşte bu sır içindir ki mevcudat hatta bir noktayı nazarda camidat dahi evamiri tekviniye tabir edilen hususi vazifelerinde.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 Safi kalbiyle güneşe yüzünü çevirse o vakit o ehemmiyetsiz, ziyasız katre ve cam parçası güneşin bir nevi arşı olup senin yüzüne de tebessüm eder. İşte bu misal gibi zerrat-ı mevcudat, cemali mutlak ve kemali mutlak sahibi olan zat zülcelal'in isimlerine vazifeperverlik cihetinde aynı olmalarıyla o katre ve zerrecik şişe gibi gayet aşağı bir dereceden gayet yüksek bir dereceyi zuhura. Ve tenebüre çıkıyorlar. Madem vazife cijetinde gayet nurani ve yüksek bir makam alıyorlar, lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayatı ahmeden hissedar iseler, gayet lezzet ile o vazifeleri görüyorlar denilebilir. Vazifede lezzet bulunduğuna en zahir bir delil, sen kendi ağza ve duygularının hizmetlerine bak. Her biri bekay şahsi ve bekay nevi için ettikleri hizmetlerinde ayrı ayrı lezzetleri var.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 Yavrularını küçük iken vazifeleri bulunduğundan, lezzetle himayeye çalışır. Büyük olduktan sonra vazife kalkar, lezzetle gider. Bazen yavrusunu döver, elinden taneyi alır. Yalnız insan nev'indeki vâlidelerin vazifeleri bir derece devam eder. Çünkü insanlarda zaaf ve acz itibariyle, daima bir nevi çocukluk var. Her vakitte şefkate muhtaçtır. İşte umum hayvanatın, horoz gibi çobanlık eden erkeklerine,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 Bak başında çok süt konserveleri taşıyan Hindistan cevizi ve incir gibi meyvedar ağaçlar rahmet hazinesinden lisana haliyle süt gibi en güzel bir gıdayı ister alır meyvelerine yedirir kendi bir çamur yer hem nar ağacı safi bir şarabı hazine-i rahmetten alıp meyvesine yedirir kendisi çamurlu ve bulanık bir suya kanaat eder Hatta hububatta dahi sünbüllenmek vazifesinde zahir bir iştiyak görünür. Nasıl ki dar bir yerde hapsedilen bir zat bir bostana ve geniş bir yere çıkmayı müştakane ister, öyle de hububatta sünbüllenmek vazifesinde öyle sürurlu bir vaziyet, bir iştiyak görünüyor. İşte sünnetullah tabir edilen, kainatta cereyan eden bu sırlı uzun düsturlanır ki, işsiz, tenbel, istirahatla yaşayan ve rahat döşeğinde uzananlar, Ekseriyetle sayeden, çalışanlardan daha ziyade zahmet ve sıkıntı çekerler. çünkü daima işsizler ömürlerinden şikayet ederler, eğlenceler ile çabuk ömürlerinin geçmesini isterler. Sayedenler ve çalışanlar ise, şakirdirler, hamd ederler, ömürlerinin geçmesini istemezler. El-müsterihul-atil şakin min umrihi, ve-s-sayı'l-amil şakirun. Külli düsturdur. Hem o sır iledir ki, rahat zahmette, zahmet rahattadır cümlesi darbu mesel olmuştur. Evet, cemadata dikkatle nazar edilse, bil-kuvve yalnız istidat ve kabiliyet cihetinde nakıs kalıp inkişaf etmeyenlerin, gayet bir iştihat ve ile inbisat edip, bil-kuvveden bil-fiil suretine geçmesinde, mezkûr sünnet-i ilâhîye ile bir tavır görünüyor. Ve o tavır işaret eder ki, o vazife-i fıtriyede bir şevk ve o meselede bir lezzet vardır. Eğer o camidin umumi hayattan hissesi varsa şev kendisinin olur yoksa o camidi temsil eden nezaret eden şeye aittir hatta bu sırra binaen denilebilir ki latif nazik su incima emrini aldığı vakit öyle şiddetli bir şevk ile o emre imtisal eder ki demiri şak eder parçalar demek birudet ve taht-ı sıfır soğun lisanıyla ile Ağzı kapalı demir kaptaki suya genişlen, Emr-i Rabbani tebliğ edilince şiddeti şevk ile kabını parçalar, demiri bozar, kendisi buz olur. Ve hakeza her şeyi buna kıyas et ki güneşlerin deveranından ve seyr-ü seyahatlarından tut ta zerrelerin Mevlevi gibi devir etmelerine ve dönmelerine ve ihtizazlarına kadar kainattaki bütün sahyu hareket kanunu kader-i ilahi üzerine cereyan ediyor.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 ve asab-ı vücide ve bedenin şerayîn tabir edilen damarlarında birer nisbeti ve o nisbete göre birer vazifesi ve o vazifeye göre birer faydesi vardır ve hakeza her şeyi ona kıyas et buna binaen her bir şey bir kadir-i ezeli'nin vücuduna iki cihetle şehadet eder biri takatının binler derece fevkinde gazifeleri görmekteki azzı mutlak ile o kadirin vücuduna şehadet eder İkincisi her bir şey nizamı âlemi teşkil eden düsturlara ve müvâzeni mevcudatı idame eden kanunlara tatbiki hareket etmekle o âlim-i kadire şahadet eder. Çünkü zerre gibi bir camit, arı gibi küçük bir hayvan kitab-ı mübîn'in mühim ve ince meseleleri olan nizam ve mizanı bilemez. Camit bir zerre ve arı gibi küçük bir hayvan nerede semavat tabakalarını bir defter sayfesi gibi açıp, kapayıp toplayan zatı ı Zülcelal'in elindeki Kitab-ı mühim ince meselelerini okumak nerede? Eğer sen divanelik edip, zerrede o kitabın ince hurufatını okuyacak kadar bir göz bulunduğunu tevehhüm etsen, o vakit o zerrenin şahadetini redde çalışabilirsin. Evet, fatır Hakim, Hakîm, Kitab-ı düsturlarını gayet güzel bir surette ve muhtasar bir tarzda, ve has bir lezzette ve mahsus bir ihtiyaçta icmal edip, derceler. Her şey öyle has bir lezzet ve mahsus bir ihtiyaç ile amel etse, o kitabı ı mübînin düsturlarını bilmeyerek imtisal eder. Mesela hortumlu sivrisinek dünyaya geldiği dakikada hanesinden çıkar, durmayarak insanın yüzüne hücum eder. Uzun asasıyla vurur, âb hayat fışkırtır, içer. Hücumdan kaçmakta erkân-ı harp gibi mehâret gösterir. Acaba bu küçük, tecrübesiz, yeni dünyaya gelen mahluka bu sanatı ve bu fenni harbi ve su çıkarmak sanatını kim öğretmiş ve nereden öğrenmiş? Ben yani bu bir icare sayit itiraf ediyorum ki eğer ben o hortumlu sineğin yerinde olsaydım kerrufer harbini ve su çıkarmak hizmetini çok uzun dersler ve çok müteaddi tecrübelerle ancak öğrenebilirdim. İşte ilhama mazhar olan arı örümcek ve yuvasını çorap gibi yapan bülbül gibi hayvanatı bu sineğe kıyas et hatta nebatatı da aynen hayvanata kıyas edebilirsin evet cevâd-ı mutlak celle celâluhu her ferdi hayatın eline lezzet müdâdi ile ve ihtiyaç mürekkebi ile yazılmış bir tezkereyi vermiş onunla evâmir-i tekviniyenin programını ve hizmetlerinin fiil tevdi etmiştir bak o hakîm-i zulcelâle nasıl kitabı ı mübîn'in düsturlarından Arı vazifesine ait miktarını bir tezkerede yazmış, arının başındaki sandıkçığa koymuştur. O sandıkçığın anahtarı da vazifeperver arıya has bir lezzettir. Onunla sandıkçığı açar, programını okur, emri anlar, hareket eder. Ve oha rabbuke ila'n nahli ayetinin sırrını izhar eder. İşte eğer bu 8. notayı tamamen işittin ve tam anladınsa bir hacı-i imani ile Vas'at rahmetuhu kullashay'in bir sırrını ve emmin şey'in illa yüsabbihu hamdihinin bir hakikatını innema emruhu izaa irada şey'en en yaquula lahu kun feyakunu bir düsturunu fe subhanellezii biyedihi melakutu kulli şey'in ve ileyhi turc'un bir nüktesini anlarsın